Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil 'alamin. Ve salatu ve ala nebina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ama ba'd. Teğerli kardeşlerim, malumunuz üzere çok mübarek bir aya doğru yaklaşıyoruz. Sanki... Recep ayı ile alakalı yapmış olduğumuz ders dün gibi değil mi? Vakitler o kadar çok hızlı geçiyor. Recep ayına girmeden Recep ayının hakkında bir ders yapmıştık. Sonra ardından Şaban ayı geldi. Ve ardından şu anda ne yapıyoruz? Ramazan ayına hazırlık yapıyoruz. Ramazan ayına girmenin heyecanını yaşıyoruz. Her Müslümanın bu aya yaklaşırken duyduğu heyecan, hissettiği duygular coşkulu olmalı. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Kim diyor bu ayın hayırından, bu ayda bulunan hayırlardan kendini mahrum bırakırsa gerçekten diyor o mahrum kalmış bir insandır. Yani öyle faziletli bir ay. Öyle Mübarek bir ay. Hatta Talha İbni Ubeydullah radıyallahu anh üzere bir hadis rivayet ediyor. Hadis naklediyor. Diyor ki Enne raculeyni min beli kadime ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem Endülüs civarından tarafından iki tane zat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına geliyor. وَكَانَ اِسْلَامُهُمَا جَمِيعًا فَكَانَ اَحَدُهُمَا اَشَدَّ اِجْتِحَادًا مِنَ الْآخَرِ bu iki, de, bu iki adam Müslüman oluyor. Ama biri diğerine göre daha gayretli, daha çalışkan, daha azimli. Biliyorsunuz insandan insana ne yapar? E, fark vardır. Değişiklik arz eder. Kimisi çok hırslıdır, kimisinin hırsı biraz daha azdır. İnsanlar bir değildir. Bu çok gayretli olan gayret sahibi olan Allah yolunda savaşa çıkıyor ve şehit ediliyor. Uzaktan gelmişler, Medine'ye girmişler, Müslüman olmuşlar. Bir tanesi çok böyle girişken ve şehit olmuş. Diğeri yol arkadaşından bir sene sonra ne yapıyor? Ölüyor. Şehit olmuyor, yani normal eceli geliyor ve ölüyor diyor ki Talha radıyallahu an "Fara'itu fi'l manami baytan ana 'inda babil cenneh." İz ana fi babil iz ana 'inda babil cenneh. Diyor ki rüyamda ne gördüm? Kendimi cennetteki bir kapının yanında gördüm. اِذَا اَنَا بِهِمَا فَخَرَجَ خَارِجُمْ مِنَا الْجَنَّةِ فَأَذِنَا لِلَّذ۪ي تُغْفِيَ الْآخِرِ Kapının önünde dururken, beklerken diyor, kendisini de bu şekilde görüyor bu sahabe, kapıdan birisi çıktı, o cennetteki kapıdan birisi çıktı ve arkadaşından daha sonra ölen, bir sene sonra öleni diyor içeri çağırdı, cennete çağırdı. ثُنَّ خَرَجَ فَأَذِنَا لِلَّذ۪ي سُتُشْهِدَا Sonra yine çıkıyor dışarı kapıdan. Bu sefer şehit olanı çağırıyor. Önce kardeşinden bir sene sonra ölen zatı cennete çağırıyor. Ardından kimi çağırıyor cennete? Şehit olan Allah yolunda gayret sarf edip şehit olan kişi çağırıyor. Sümme raca ileyye fegale irci' feenneke lem ye'nileke ba'du Sonra tekrardan çıkıyor. Diyor ki Talha'ya Henüz diyor senin vaktin gelmedi. Sen diyor geri dön öyle bir rüya görüyor Talha radıyallahu anh. nasa Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve hadathuhu'l Talha radıyallahu anh uyandığında, sabahladığında gördüğü rüyayı insanlara anlatmaya başlıyor. İnsanlar da şaşırıyorlar. Hayret ediyorlar. Çünkü rüya boş bir rüya değil. içlerinde yaşayan, içlerinde bulunmuş iki tane zatı görüyor. Kendisini onlarla birlikte görüyor. Birisi şehit olarak ölmüş, diğeri de normal bir şekilde ölmüş. Şehit olan normal olarak ölene, ölenin ardından cennetin içine çağrılıyor. Bir gariplik var değil mi? İnsanlar da şaşırıyor bu, şaşırıyor bu olaya, bu rüyaya. Diyorlar ki, diyor bu diyor diyor ki Talha radıyallahu an. Bu diyor haber, bu Rüya, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ona ulaştı. O da duydu bu rüyayı. İnsanların şaşırmasını da duydu. Sonra gelip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anlatıyorlar, bahsediyorlar işte. فَقَالَ min اَيِّ ذَلِكَ تَعْجَبُونَ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, niye şaşırıyorsunuz? Ya şaşılacak ne var ki bunda diyor aleyh sallallahu aleyhi ve sellem. فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللّٰهِ هَذَا كَانَ اَشَدَّ الرَّجُلَيْنِ ve دخل هذا الاخر الجنه diyor ki diyorlar ki niye şehit ey Allah'ın resulü bu daha gayretliydi o Allah yolda şehit oldu öbür bir sene sonra öldü ama daha sonra bir şehit olan daha sonra cennete girdi diyor ki aleysak kad makaza hada ba'du sanatan diyor bu sonra ölen şehit olarak ölenden öldürülenden bir sene daha uzun yaşamadı mı Diyor. evet uzun yaşadı Hala ve edrak Ramazan'a fasaam ve sallallah keda ve keda min secdetim fi Ramazan'a yetişmedi mi? Ondan daha fazla bir Ramazan görmedi mi gördü? Ramazan'da oruç tutmadı mı tuttu? Ramazan'da şu kadar şu kadar secdedip kılmadı mı? Onun ardından şu kadar secdet etmedi mi? Hepsi diyor evet Allahü Aleyhisselam. Evet diyorlar. İşte diyor ki el esit vesen bunu zene. Kalu bela yar Rasulallah diyor ki Rasulallah sallallahu aleyhi sallam bunu zene. Fıma beinehuma abgdu mima beineh semaiv ve alard. İşte ikisi arasında diyor Aleyhisselatü Vesselam. Bu ikisi arasındaki fark yer ile gök arasındaki farktan daha açık Daha büyüktür. Bu hadisi İbn-i rivayet etmiş. Şeyh Albani Rahimahullah da bu hadise sahih diyor. Hadis sahih bir hadis. Buradan da görüyoruz ki Ramazan ayı hiç de öyle küsümsenecek. Her sene böyle tekrarlanan gelip giden bir ay değil. Yetişen, idrak eden çok büyük bir fazileti yakalamış oluyor. Çok mübarek bir zaman dilimine girmiş oluyor. İşte aradaki farkı görüyorsunuz. Ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? O ikisi arasındaki fark yer ile gök arasındaki farktan daha büyüktür. Allah'a dua edelim. Rabbim bizleri Ramazan'a ulaştırsın. Ramazan'ı ihya edenlerden eylesin. Ramazan'ı yaşayanlardan eylesin. Yine İmam Tirmize'nin rivayet etmiş olduğu bir hadise Kâb-ı Ucra diyor ki Radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün bizlere dedi ki Şu minberi getirin Üzerine çıkıp hutbe verecek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Getiriyorlar Aleyhisselatü vesselam ilk basamağa basıyor Amin diyor aleyhisselatü vesselam. İkinci basamağa çıkıyor Yine amin Üçüncü basamağa çıkıyor Kâb-ı Ucra diyor ki Üçüncü basamağa bastı yine amin dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İnince minberden, merdivenlerden, basamaklardan sahabeler soruyorlar. Diyorlar ki, ey Allah'ın Resulü bugün senden öyle bir şeyler duyduk, öyle şeyler işittik ki, bundan önce böyle bir şey duymamıştık senden. Amin, amin, amin dedin. Niye dedin? Diyor ki aleyhissalatü vesselam bunun üzerine bana diyor Cebrail geldi. Cebrail bana gözüktü. Tabi sahabeler o anda görmüyorlar. Yani bu göz dediğimiz şey Bugün somut olan varlıkları hepimizin gördüğü şeyler değil mi? Ama öyle bir alem var ki, Allah-u Teala'nın melekleri var ki ne yapabiliyoruz bunları biz? Göremiyoruz. Allah dilediği zaman o perdeyi kaldırırsa ne yapabiliriz? Görebiliriz. Her şey Allah'ın dilemesiyle alakalı. Diyor ki, Cebrail bana geldi ve dedi ki, بَعُدَ مَنْ اَدْرَكَ رَمَضَانًا فَلَمْ يُغْفَرْ لَهُ Diyor ki, Cibri, Ramazan'a yetişip de Ramazan'da günahı affolmayan uzak olsun. Cennetten uzak olsun, Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Yani Ramazan'ı görüp, Ramazan'ı yaşayıp, günahlarını affettiremediyse ne olsun? Uzak olsun bu adam. Peygamberimiz ne diyor bu duaya? Amin diyor. Çok önemli arkadaşlar. Yani Ramazan'da insanın kendini edeplendirmesi, kendine çeki düzen vermesi çok önemli bir husus. Hani bilirsiniz bazen böyle okullarda mesela ne yapılır? Sınavlarda herhalde bir bütünleme yapılır. Bir tane daha yapılır, bir tane daha yapılır. Artık o son bütünlemede geçemeyene kimse acımaz değil mi? Derler ki ya artık yani. Bunda da geçemediysen ne olursa olsun müstaahsın. Ramazan da böyle bir mevsim arkadaşlar. Kimileri var ki azıyor, kimileri var ki yola geliyor. Önemli olan da yola girip istikrarı koruyabilmek. Çünkü Resulullah'ın duası var sallallahu aleyhi ve sellem. Uzak olsun diyor Cebrail. Resulullah da amin demesi var. Amin diyor. Demek ki böyle bir faziletli aya giriyoruz. Böyle muharek bir aya giriyoruz. Bu ay Allah-u Teala'nın Kur'an-ı Kerim'de bizlere zikrettiği bir ay. Bu ayda Kur'an-ı Kerim, bu ayda İbrahim Aleyhisselam'a indirilen sahifeler, bu ayda Tevrat, bu ayda İncil ve bu ayda Zebur ve bu ayda Kur'an-ı Kerim indiriliyor arkadaşlar. Diyor ki, Hadiste Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İmam Ahmet rivayet ediyor bu hadisi. Unzilet suhufu İbrahim aleyhisselam fi evveli min Ramazan. İbrahim'e indirilen sahifeler Ramazan'ın hangi gününde indirildi diyor aleyhisselatü vesselam. İlk gününde indirildi. İlk gününde. Ve unziletit tevratu lisittin madayne min Ramazan. Tevrat ne zaman indiriliyor? Ramazan'ın altıncı günü indiriliyor. Vel incilu li 3 10 khalet min ramadan İncil ise Ramazan'ın bitmesine 13 gün kala indiriliyor. Ve 11 Zebur li 8 li 8 10 khalet min ramadan Zebur ise Ramazan'ın bitmesine 18 gün kala indiriliyor. Erba in ve 10 Furkan li 24 khalet min ramadan Ramazan'ın 24. gününde ne oluyor? İndirildi diyor Furkan. Yani Kur'an. Allah Teala Kur'an-ı e ne diyor? Şehr-ü Ramazan'a lezî unzile fîhil Kur'an. Ramazan ayı öyle bir aydır ki unzile fîhil Kur'an. Bu ayda ne yapıldı? Kur'an indirildi. Hudan <gülüyor> linnâsi. Bu Kur'an niçin indirildi? Kur'an'ın indirilme gayesi amacı ne? Huden <gülüyor> linnâhâsi. İnsanlara yol göstermesi için. Yani i̇nsanlar okuyacaklar. Ondan ne yapacaklar? İbret alacaklar ahiretlerine ne yapacaklar? Işık tutacaklar. Ve bu Kur'an-ı Kerim'de bizlere Allah Teala neyi emrediyor? Bizden öncekilere emrettiği gibi orucu emrediyor. Ne diyor? Kutiba aleykumus siyamu. Oruç sizlere ne yapıldı? Farz kılındı. Kemma kutiba alallezine Sizden öncekilere farz kılındığı gibi. Yani bizden öncekilere nasıl farz kılındıysa oruç Bizlere de farz. Bakıyorsunuz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kulluğun sembolü olarak, kulluğun ifadesi olarak ne yapıyor? Orucu çok seviyor. Yani bugün insanların, bugün hoca efendilerin, şeyh efendilerin hayatlarında olmadığı kadar peygamberlerin hayatında ne var arkadaşlar? Ve peygamber takipçilerinde kulluğu ifade edebilme için ibadet sevgisi, ibadet, ibadete hırs var, gayret var. Diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Yahya İbni Zekeriya aleyhisselam. Kim o Yahya İbni Zekeriya? Peygamber oğlu peygamber. Yahya ibn Zekeriya. Zekeriya aleyhisselamın oğlu Yahya. Diyor ki, insanlara beş tane tavsiyede bulunuyor. Bu hadiste İmam Tirmizi'yi Tirmizi rivayet ediyor. Diyor ki, Ve amrukum biz siyam. Yahya diyor ki aleyhisselam, sizlere orucu emrediyorum. فَإِنَّ مِثْلَ ذَٰلِكَّ مَثَلِ fi ف۪ي عِصَابَةٍ مَعَصُرَّةٌ ف۪يهَا misk. Oruç, aynı şuna benzer diyor Yahya aleyhisselam. Böyle bir toplulukta oturan ve elinde kokudan, misk kokusundan bir şişe olan adama benzer. فَكُلُّهُمْ يُعْجِبُهُ رِيْحُهَا Orada oturan herkes diyor ne var? O şişedeki, o misk kesedeki o Kesen içindeki misk kokusuna ne yapar? Hayran kalır. <gülüyor> yani oruç da böyledir. Oruca sahip olan, orucu seven, orucu tutan kimse o toplulukta koku sahibi, misk sahibi bir insan gibidir. Aynen böyle diyor Yahya Aleyhisselam. Ve inne rihassahimi atyabu indallahi min rihil misk. Diyor ki işte Allah katında bir oruçlunun ağız kokusu neyden daha güzeldir? Misk kokusundan daha Güzeldir. Demek ki arkadaşlar bu ay oruç ayı, bu ay kulluk ayı. Elbette diğer aylar da bu şekilde ama bu ayda biraz daha ne yapacağız? Gayret edeceğiz. Bu ayda biraz daha gayret edeceğiz. Her yönden. Mesela son 10 güne girdiği zaman bu ayın ne diyor? Sahabe Aişe Radiyallahu Aleyhi diyor ki Resulullah Sallallahu Aleyhi Vesselam bu ayın son 10 güne girdiğinde şedde mi'zerahû Elbisesini ne yapardı? Sıkardı. Yani kollarını sıvardı. Ve ailesini uyandırırdı. Özellikle son on günde ne var? Ayrı bir gayret var. Ayrı bir gayret saymayı var. İşte niye bu ay Kur'an ayı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine hadis Buhari'de İbn-i Abbas radıyallahu anh diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne ecbeden nâs İnsanların en çömertiydi. Bu acaba duymaya koon, firamadan. En çok cömert olduğu ay hangi aydı? Ramazan ayı diyor İbn Al Masrudi Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, insanlara haber veriyor. Etakum diyor, diyor Ramazan, şahron mübarek. Ey insanlar diyor size, çok mübarek bir ay geldi. Haber öyle. Şimdi gaflette olan anlamaz bunları. Ramazan, Şaban, Zilhicce veyahut hatta bugünün aylarıyla. Temmuz, Ağustos hepsi aynı. Değil mi? Adam çünkü gaflette. Adamın öyle bir himmeti, gayreti, azmi yok. Onu ilgilendiren bir şey yok. <gülüyor> ne gibi? Şimdi şu anda paranızda manav yok değil mi? Hiçbirimizi manavdaki, şeydeki, e, haldeki meyve halindeki, sebze halindeki indirimler, özel kampanyalarını ne yapmıyor? İlgilendirmiyor. Değil mi? Çünkü biz ne yapıyoruz? Biz gidiyoruz pazardan şeftali'yi son fiyatıyla alıyoruz. Karpuzu son fiyatıyla alıyoruz. Ama ilgilenen adamlara baktığın zaman sabah dörtte kalkıyor. Niye dörtte kalkıyor? İşte haldeki o uygun fiyata ne yapabilmek için? için? Bizim umurumuzda değil. Ama onun umurunda. İşte ahireti önemseyen, kabir hayatını düşünen, bu hayattan sonra ölümün olduğunu Allah'ın karşısında hesaba çekileceğini düşünen bir kul var Çok gayretli olur. Umursar. Yani Ramazan geliyor. Elhamdülillah. Açıklarımızı kapatacağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. allah Teala'ya yaklaşacağız. Bakın Resulullah nasıl yaklaşıyor sallallahu aleyhi ve sellem. Diyor ki, sizlere mübarek bir ay geldi. Faradallahu azze ve celle siyâmehû. Bu ayda diyor allah Teala sizlere orucu ne yaptı? Fars kıldı. Tuftâvâ fîhî Bu Sema, Bu ayda ne yapılacak? Bu ayda diyor, göklerin kapısı açılıyor. kapılar açılıyor. Ve bu ayda cehennemin kapıları örtülüyor. Ve tugallu fihi meradatü şeyatin, Bu ayda şeytanlar zincire vuruluyor. Şeytanların azgınları zincire vuruluyor. Lillahi fihi leyletun lillahi hayrun min elfi şehrin. Bu ayda öyle bir gece var ki diyor aleyhissalatü vesselam. Bakın. Öyle bir gece var ki bin aydan daha hayırlı bir gece. Bin aydan daha hayırlı bir gece. Yani bir gece ama bin aydan daha hayırlı. Kaç güne tekabül ediyor? 80 küsür. küsür yıl. Değil mi? Yani 80 küsür yıla tekabül eden bir gece var. allah Teala'nın rahmeti. Değil mi? Hani ne diyorlar? Yahudiler ve itiraz ediyorlar değil mi? Bizlere verilen bu lütuflara karşılık, bu son ümmete verilen lütuflara karşılık. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir örnek veriyor. Allah diyor ki, bir insan, birisi yanına bir adam çalıştırsa, sabahtan öğleye kadar ona hakkını verse, öğlenden ikindiye kadar çalıştırıp ona hakkını verse, ikindiden akşama kadar çalıştırıp hakkını, ver, iki katını verse, diğerlerine verdiğini. Diğerlerine zulmetmiş olur mu diyor. Olmaz. Çünkü onlara çalıştığın hakkını verdi. Buna ise fazladan verdi. Niye? Lütfundan, faziletinden, fazladan verdi. Bu nasıl bir şey olmazsa diyor. Aynı şekilde allah Teala'nın da bu ümmete vermiş olduğu bu güzellikler bu kadar çok arkadaşlar. Hem ahir zaman ümmetiyiz. Hem diğer ümmetlere yüklenen ağır yükler bizden kaldırılmış. Hem de karşılığında bize daha büyük güzellikler vaat edilmiş. Ama ona rağmen bakıyorsunuz ki kendisine Müslüman deyip gafletin dibine kadar dalmış, bu ayın gelmesiyle gitmesi arasında hiçbir fark yaşamayan, hiçbir heyecan yaşamayan binlerce Müslüman var, insan var. Bu ayı eğlence ayı olarak kabul eden, gezme ayı olarak kabul eden, tatil ayı olarak kabul eden bir sürü ne var? İnsan var. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, o gecede bir gece vardır. Bin aydan daha hayırlıdır. Men hurime hayraha fakat hurim. Bu gecenin hayrından bu gecede dağıtılacak olan iyiliklerden, güzelliklerden mahrum olan kimse gerçekten mahrum olmuştur. diyor. Yani bugün tabii itibar gözü alan hususlar ne? Dünyevi şeyler, dünya öyle güzellikler, zenginlikler, değil mi? Ama kabire girdiğiniz zaman, kabirde sorgu başladığı zaman, ölüm anı geldiğinde daha öncesinde anlayacağız ki, anlayacaksınız ki. Bu dünyada para eden, bu dünyada değerli olan şeyler Orada ne yapmıyor? Geçmiyor Değil mi? Şimdi adam Türkiye'ye geliyor Havaalanından iniyor Çantalarını alacak, bagajını alacak Gidiyor araba almaya Elini cebine atıyor, 20 dolar, 30 dolar, 40 dolar işte Demir paralardan eurolar, dinarlar, riyaller çıkıyor Hiçbiri geçmiyor ne lazım o arabayı çalıştırmak için, o arabayı alabilmek için? Demir 1 TL lazım. Geçmiyor bir paralar. Değil mi? Ne yapması lazım? Gidip parasını bozdurması lazım. İşte arkadaşlar, yani bugün makammış, şöhretmiş, şanmış. Bunlar orada geçmediği gibi sahibine vebal bile olabiliyor. Parayı nereden kazandın? Nereye harcadın? Gençliğini nerede geçirdin? Bunların hepsi tek tek sorulacak. İşte bu kulluğun aciziyeti olarak, ifadesi olarak da Allah-u Teala bizlere demiş ki bak Ramazan ayı var, Şaban ayı var. Bu aylarda kendinizi gösterin. Allah-u Teala'ya kendinizi ne yapın? Hayrı isteyen insanlar olarak gösterin. Değil mi? İşte görüyoruz ki bu ayda semaların, göklerin kapıları açılıyor. Cennetin kapıları açılıyor ve cehennemin kapıları örtülüyor. diyor ki başka bir hadiste, yine Tirmizli rivayet ediyor. Gökten diyor, yani bir se münadi seslenir. Fe yunadi münadin. Tabii biz duymuyoruz o sesi. Der ki diyor, ya bagiyel hayri akbil. Ey hayrı isteyen, ey güzelliği isteyen insan. Yoluna devam etler diyor. Ve ya bagiyel şerri aksir. Yine o seslenici der ki, Ey şerre yönelen, ey kötülüğe yönelen, ey günaha yönelen, adımını atma oraya doğru, geri çekil. Böyle bir seslenici var arkadaşlar. Ama kulaklar duymuyor. Ve lillahi utaka'u nar ve zâlike fî kulli leyle. Bir müjde size arkadaşlar. Ramazan'ın her gecesinde Allah-u Teala'nın azat ettiği kullar var. Ateşten azat ettiği kullar var. O listeye girebilmek için, okullardan olabilmek için ne yapmak gerekiyor gayret? Onlardan birisi olabiliriz. Onlardan birisi olabiliriz. Ama nasıl? Ne yaparak? Gayret sarf ederek. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yine Tirmizi'nin rivayet ettiği sahibi hadiste. Şöyle buyuruyor. İnnehum men kâme ma'al imâmi hattâ yansarife kutibe lehu kıyâm leyletin. Kim diyor imamla birlikte namaza durur. O bitirene kadar namazda kalırsa Sabaha kadar kıyamu ül Leyl Kılmış gibi ne yapılır? Sayılır, yazılır. O gecenin tümü kıyamu ül Leyla Gece namazı kılmış olarak sayılır. Ama tabii yani o bahisler gelecek inşallah Ramazan ayında da En azından haftada bir gün Ramazanla ilgili, oruçla ilgili, ibadetlerle ilgili bir ders yapacağız. Önümüzdeki çarşamba günü onun vaktini belirleyeceğiz. Orada değineceğiz. Yani teravih namazı nasıl olmalı, nasıl kılınmalı. Ama dediğimiz gibi mükafatların Allah'ın lütfunun yeryüzüne yağdığı çok faziletli bir zaman dilimine giriyoruz arkadaşlar. Mesela Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Es salavatul khams vel cum'atu ila el cum'ah ve ramadan ila ramadan mukeffiratun lima beyne hunne izzac kebair <gülüyor> Beş vakit namaz. Bakın arkadaşlar, sabahı kılıyorsun. Öğle yıkılıyorsun. Sabahla öğlen arasındaki günahlar. Öğlen namazını kılıyorsun emin. Ondan sonra ikindiye gidiyorsun. Öğlenle ikindi arasındaki günahlar, akşamla yatsı arasındaki günahlar. Bu aradaki kılınan namazlar o arada işlenen günahlara nedir diyor peygamber vesselam. Kefarettir, örter. Yani Allahu Teala günahlarımızın affolunması için o kadar çok vesileler, o kadar çok sebepler yaratmış, bizlere o kadar çok ibadetler emretmiş ki, yeter ki biz isteyelim, umursayalım, bilinçli olalım. Cuma'dan Cuma'ya keffarettir diyor Aleyhisselatü Vesselam. Ramazan'dan Ramazan'a keffarettir. Ama hangi şartla arkadaşlar? İzeçtunibetil kebair. Büyük günahlardan sakınıldığı zaman. Eğer büyük günahlardan uzak duruyorsanız, Büyük günahlardan kaçınıyorsanız tövbe etmeseniz de o olduğunuz namazlar Ramazan'dan Ramazan'a tutulan oruçlar Cuma'dan Cuma'ya kılınan namazlar o küçük günahları ne yapıyor? Silip götürüyor. Ama büyük günahlara ne gerekiyor diyor alimler? Özel bir istiğfar, özel bir tövbe gerekiyor. Tabi Adıyaman'a giderek değil. Şeyhin elinden, ayağından, bacağından öperek değil. Allah'la kendi aranda. Değil mi? Tövbenin şartları belli. Yine başka bir müjde. Sahih hadis, Bukhari'de geçiyor. Aleyhisselatü ne diyor? Men sâme ramazâne imanen ve ihtisâben gufrâ lehû ma tekaddeme min zâmbihî. Kim Ramazan ayını iman ederek? Yani bunun şuurunu hissetmesi lazım kulun. Ramazan ayı. Ya yine kimisi var ya yine Ramazan ayı geliyor. Zaten küçükten beri tutuyoruz oruç. İşte yani halkımız de, toplanıyor. De. Yaz ayına neden geldi. Ne yapalım tutacağız, zorlanacağız. Terleyeceğiz diye tutan var. Kimisi de işte Allah emretmiş. Bu bir kulluk görevi. Bu kulluğun ifadesi. Orucun mükafatı o kadar büyük ki ne diyor Allah Teala kutsi hadiste? Orucun diyor, mükafatı bana ait. Ben ecri bih. Onun diyor, karşılığını ben vereceğim. Saklı yani onun karşı. Diğer amellerin, namazların, zekatın karşılığı var. Ama orucun karşılığını Allah saklamış. Sabır gibi bir şey bu da. İnne ma yov ve sabirun ecruhum bighayri hisab. Allah Teala Kur'an-ı e diyor sabredenlere ecrini, sevabını, karşılığını Allah karşılıksız verecek da böyle bir ibadet arkadaşlar. Kim buna iman eder ve ihtisab eder. Yani sevabını karşılığını Allah'tan beklerse ne diyor Allah Resulullah? Geçmiş günahlar olur. Başka bir hadis. Kim Ramazan'ı kıyam eder, yani Ramazan'ın gecesini ihya eder, gecenin kalkar namaz kılar ise Allah'a iman ederek ve sevabını umarak, ihtisab ederek geçmiş günahlar olur. Başka bir hadis, Muttafakun Aleyh, Bukhari Müslümin hadisi, Muttafakun Aleyh, diyor ki aleyhisselam kim? Kadir gecesini ihya ederse, Kadir gecesi hangi gün Furkan? Kadir gecesi hangi gün? Kadir gecesi hangi gün biliyor musunuz arkadaşlar? Son an günün içine bilmiyor. Kimse öyle bir, öyle bir ilim gelmedi henüz. Güzel değil mi? Raci olan görse göre, göre, 21 23 25 27 29'dan birisi. 31 olabilir mi Ramazan'ın 31. gecesi? Olmaz çünkü Ramazan 30 olmaz. 31 olmaz. Ya 29 ya 30. Bin geceden daha hayırlı gece 10 günün içine ne yapılmış? Gizlenmiş. Onu yakalamanın o Kadir gecesini yetişmenin, idrak etmenin vesilelerinden bir vesile ney? En büyük vesilesi itikaf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadiste ne diyor? Zannedesem İbn-i Umar radıyallahu anh kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatekiful aşral evâkhira min ramadan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'ın son on gecesi ne yapardı? İtikafa girerdi. Niye itikafa giriyor? Sebep? Kadir gecesini yakalayabilmek için. Evinde olursan biliyorsun yani. Hele hele Türkiye'de yemeği yiyeceksin. Sırt üstü yatacaksın. Değil mi? Yediğin yemeği. Televizyon var dediği gibi birçok insanın evinde. Televizyonu seyredeceksin. Eğlence programını seyredeceksin. Rahmetin yağdığı, semada meleklerin bağırdığı, seslendiği, ey hayır isteyen yürü, ey şerre isteyen geri çekil dediği bir gecede, bir mübarek gecede kendini ne yapacaksın? Hayırdan mahrum edeceksin. Yani hayra ulaşabilmek için onun yollarını da ne yapmak lazım? Girmek lazım, yollarını aramak lazım. İşte Ramazan'da dedi ki ya, yani hayır ayı, fazilet ayı, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem diyor ki, İmam Ahmed bin Hamel Radyallahu Rahimahullah rivayet etmiş olduğu hadise, sahih bir hadis. Allahü Ezedilâhü diyor ki üç dua vardır, üç tane dua vardır, bunlar geri çevrilmez. 3 duavat la turad. Kim bu bu duaların sahibi kim? Diyor ki davatu'l valide babanın duası. Ve davatu's saimi oruçlunun duası. Ve davatu'l musafiri Saffir. yolcunun duası. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber veriyor. Yani cimrilik yapmayın arkadaşlar oruçluyken. Çoluğunuza çocuğunuza cimrilik yapmayın. Yolcuyken cimrilik yapmayın sevdiklerinize, eşlerinize, dostlar. Dua edin. Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oruca işaret ediyor. Muaz ibn-i diyor ki radiyallahu anh ala ala Bakın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemde ne var? Sahabesi hatta bir gün elinden tutup ey Muaz seni seviyorum dediği kişi şu garanti yok. Ya Muaz geldik işte gönderildik. Bu sıcakta çöllerde Mekke'den Medine hece ettik. Yaptığımızı yaptık. Yakine geldi, artık ulaştık. Bir mertebe erdik, makama erdik. Takılın ben ne yaşayın. Cenneti garantiledik demiyor Hazretiüselam. Tutmuş Muaz'ı bize böyle diyor ki: "Ela edulluke ala Ey Muaz, sana hayır kapılarını göstereyim mi? Ta ki oralardan gir. Nereye var? Cennete var. Diyor ki Aleyhisselatü as-savmucun ne? Oruç nedir? Kalkandır. Oruç kalkandır. Yani ne demek oruç kalkandır? Yani Muaz, Allah için aç kal. Allah için oruç tut. O seni koruyacaktır, kalkandır. Şehevi duygulardan değil mi? وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِئَةَكَ مَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ Sadaka, vermek, ne haber? Hataları diyor söndürür siler. Aynı ne gibi? Suyun ateşi söndürdüğü gibi. Salaatu rajaule mince ufilleyli. Ah muaz diyor. Bir de gece namazı. Muaz diyor. Bir de gece namazı var. Sonra söylediği sözlere delil, delil olarak Peygamberimiz ne getiriyor? Haris'ten sözünü mü getiriyor? Eflatun mu getiriyor? Ne getiriyor? Haşa. değil mi? Kur'an-ı Kerim'in ayetleri getiriyor. Allah'ın kelamı. Bugün insanlar bakıyorsun. Bir dini bir konu konuşuyorsun ve dini bir konu konuşacak. Mevlana diyor. İbn Sina diyor, değil mi? Eflatun diyor, bir şeyler diyor. Sen ki Ahsap suresini, bakın Ahsap suresini. Nisa suresi Kur'an-ı Kerim'in kaçıncı suresi desen? Bu bilgiye sahip olmayan adam bakıyorsun ki o konuştuğu zaman bir şeyler konuşuyor. Bakın Aleyhisselam özlü konuşur. Aha, Moaz diyor, bir de gece namazı, gece namazı. O da diyor hayır kapılarından bir tanesidir. Sonra şu ayeti okuyor. Tetecafe cunubuhum anil madaci'i Onların diyor tarafları, yanları yani vücutları ne var? Uzak kalır. Yani yataklara değmez. Yani onlar uyumazlar. Allah tuvala diyor. Bakın. Yedun rabbehum kavfen ve tama'an Rablerine dua ederler. Korkuyla ve ümit var olarak. Ömimme razaknavum yunfikûn varızlıklandırdığımız, vermiş olduğumuz nimetlerden de infak eder, harcarlar. Kulluk ya. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, insanların efendisi Muaz Cebel'i ne yapıyor? Nereye davet ediyor? Kulluğa davet ediyor. Onlar diyor, ayet okuyor, allah Teala bahsediyor. Onlar gecenin ne yaparlar? Gecenin diyor, onların vücutları yatağa değmez. Ya çok az değer. Uyurlar, kalkarlar. Dinlenecek kadar. 2 saat, 3 saat, 4 saat en fazla. Ondan sonra gece namaz. Korkuyla, ümit var olarak Rablerine dua ederler. İşte bundan dolayı arkadaşlar oruç bu ayın en faziletli ibadetlerinden bir tanesi. Oruç ve Kuran okumak. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dediğimiz gibi bu ayda çok cömert oluyor. Diyor ki İbn Abbas, feyudarisul Kur'an şöyle diyor. "Hina yelqahu Cebrail ve kana yelqahu fi kulli leyletin min Cebrail'le her gece karşılaşırdı." E, çok cömert olurdu Aleyhissalatu vesselam ve her gece diyor Cebrail'le ne vardı? Feyudarisul Kur'an Cebrail'e Kur'an okurdu. Kur'an okuyurdu Cebrail'e vesselam. Fele Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem أجبد بالخير من الريح المرسله. İbn Abbas nasıl vas vasf ediyor? Nasıl tanıtıyor bize Resulullah'ı Ramazan ayında? Ne diyor? O diyor esen rüzgardan daha şeydi, cömertti. Ne demek esen rüzgardan daha cömertti? Ya yani rüzgar estiği zaman ne yapıyor? Rüzgarın etkisi her yere nüfuz ediyor, ulaşıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in cömertliği öyle bir cömertlikti ki onun o cömertliği ne yapıyordu? Her insana ulaşıyordu. Yani geniş bir şekilde aleyhisselam vesselam davranıyordu. Ne yapacağız? Bu gece bugünlerde Kur'an-ı Kerim okuyacağız. En az. En az. Yani bir hatim yapmak lazım. Yoksa ayıp yani ben Müslümanım diyen. Allah'ımı seviyorum diyen. Allah'ın bana indirdiği kitaba saygım var diyen bir insanın en az Ramazan'da ne yapması lazım? Bir hatim yapması lazım. Ama şimdi soruyoruz. Adamlara diyorum kaç tane hatim yapıyorsun? Ya hocam diyor, ben hayatımda bir tane hatim yapmadım hiç. Niye? Gayret. Azim. Gerekiyor. Dediğimiz gibi oruca önem vereceğiz. Oruç. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dediği gibi Allah-u Teala'dan kutluya hadis. Kullamal Adem leh. İlla ve an Bütün Adam yaptığı ibadetlerin karşılığı onlara verilmiştir, belirlidir, bilinmektedir. Ancak orucun diyor şeyin sebabı benedir diyor Allah'tan. Vallahi nefsu Muhammed'in biyedih'i diyor ki Allah Rasulü Aleyhisselat Vesselam. Muhammed'in nefsin'i, Muhammed'in canını elinde tutan Allah'a yemin olsun ki lekhulufu sıyam'i. Kimi saimi atıbında Allah'a kıyamet günü <gülüyor> misk kokusundan daha hayırlı. Oruçlunun ağız kokusu kıyamet günü Allah katında misk kokusundan daha hayırlı. Vel-saimi <gülüyor> ferhatani. Oruçlunun diyor iki tane mutlu olduğu an vardır. Nedir onlar? İza af tara ferih iftarihi. Orucunu bozduğunda o iftardaki o anda mutluluğu Yine geçici bir, gelip geçici bir mutluluk. İkinci mutluluk. Ve izâ lakya rabbehu feriha bi savmihi. Rabbine kavuştuğu zaman duyacağı mutluluk. Asıl mutluluk da bu arkadaşlar. Bu ayda dedik oruç tutacağız, Dua. Bakın. şehr Ramazan, Ramadân'a unzile fîhîl-Kur'ân ayeti Bakara suresinde 185. ayet. Hemen sonraki ayette Allah Teala ne zikrediyor? ediyor? Var mı? Evet. Eğer evet. sana ibadî annî kullarım sana benden sorarlarsa Ben onlara yakınım de yok orada. Evet. İnni qarîbun bu daavate dahi. Ben onlara yakınım dua edenin duasına evet. icabet ederim. Ne yapsınlar? Fellestecîbû <gülüyor> lî felyöminû Benim bu çağırma, doa bana dua edin, çağırma icabet etsinler, iman etsinler ki leallehum yerşudûn. Ne yaparlar? Hidayete ererler, doğruyu bulurlar. Demek ki arkadaşlar bu ay bu ay dua ayı. Bu ay dua ayı. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de zikrediyor. Diyor ki onlar ki Allah Teala'nın kendilerine mağfiret, bağışlanma hazırladığı insanlardır. Onlar ki Allah-u Teala'nın kendilerine büyük bir mükafat hazırladığı insanlardır. Kimdir onlar? Kimdir onlar? Bakın. Ahzab suresi 35. ayette Allah-u Teala diyor ki وَالصَّائِم۪ينَ <gülüyor> وَالصَّائِمَاتِ Oruç tutan erkek ve kadınlar وَالْحَافِذ۪ينَ فُرُجَهُمْ وَالْحَافِضَاتِ Namuslarını, ferçlerini koruyan erkek ve kadınlar وَالذَّاكِر۪ينَ <gülüyor> Allah'a كَث۪يرًا Allah'ı çokça zikredenler ve zikirat zikreden bayanlar. Ne olmuş? Allah onlara ne hazırladı? Evet. Mağfiret hazırladı. Ve ecran Çok büyük bir sevap, çok büyük bir karşılık. Onlara ne yaptı? Hazırladı. Çok büyük bir mükafat hazırladı diyor. Yine bu ayda yapılması gereken güzelliklerden bir tanesi de oruçluları ne yapmak iftar ettirmek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "Men fattara sa'iman kutiba lahu Kim diyor bir oruçluyu iftar ettirirse iftar ettirene oruçlunun sevabı yazılır. Sonra diyor ki "illa anne o yanqus min ecri saimi şey." Ama diyor oruçtanın sevabından da hiçbir şey eksilmez. Oruç'tanın tutanın sevabından da hiçbir şey eksilmez. Bu hadisi İmam Nesair rivayet etmiş. Ve İmam Tervizi aynı şekilde. Cennette arkadaşlar bu da başka bir müjde. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam Cennette diyor bazı odalar vardır. İçleri dışarıdan gözükür, Yani şeffaf. Artık kristal mi? tam ney bilmiyoruz. Böyle odalar vardır cennette özel odalar. Sahabeler merak ediyorlar. Diyorlar ki "Kalu limen hiye ya Resulullah?" Bakın sahabelerin sahabelerin peygamberimize sordukları sorulara bakın. Hep dünyalardan ve ahiretlerine fayda veren sorular. Yani bu odalar kimin derken yani burayı kazanacak olanlar kimler? Ne yapalım da biz de bunları hak edelim? Diyor ki Aleyhissalatu vesselam Limen tayyebel kelam Güzel söz söyleyenler. Bakın bu odalara girmek isteyen insanlar bu vasıfları ne yapacak? Taşıyacak. Güzel söz. Kimileri var ki ağzından hep kötü söz, hep kırıcı söz. Kimileri de var ki ağzından bal akar. Emri bil mağruf, nehyanil mankar. Diyor ki, limen tayyebel kelam ve et'a'met ta'am Yemek yediren. Güzel söz söyleyen, yemek yediren ve adamı sıyam oruca devam eden ve salla bil leyli kafiyeli bakın kafiyeye geliyor insanlar uyurken namaz kılan kimselere cennetteki bu özel odalar var dikkat ederseniz güzel konuşmak güzel söz zikir kuran yemek yedirmek oruca devam etmek ve gece namaz kılmak bunların hepsi nerede toplanıyor arkadaşlar Nerede toplanıyor bunu? Ramazan'da. Değil mi? Onun dışında bunların hepsi var olabilir, toplanabilir ama aynı ayda, aynı günde toplanmayabilir. Ama Ramazan'da hem zikir çekiyorsun, Kur'an-ı Kerim okuyorsun, güzel konuşuyorsun. Değil mi? Sana birisi sövse bile, ne diyor Aleyhisselatü Vesselam? Sizden birisine, birisi sövse, yahut kavga edip savaş etmek istese ne desin? İnni saim. Ben oruçluyum desin. Çeksin gitsin. Allah Teala da Kur'an-ı Kerim'de diyor ya, "Eğer cahiller onlara seslenirse, 'Selam' derler." Cahiller onlara seslendiği zaman ne der onlar? Selam, selam, selam olsun. Çekilirler, takılmazlar, onlarla uğraşmazlar yani. Ama şimdi bugün insana bakın. Burnunu kendisini ilgilendirmeyen o kadar çok şeylere sokuyor ki, yolda yürürken birisi başka ısıyla kavga etse, konuşsa oraya atlıyor, değil mi? Çünkü o da cahil. allah Teala Kur'an-ı ne diyor? Selam deyip geç. Sana seslense, sana da başla bile selama deyip git. İşte bu vasıflar arkadaşlar Ramazan'da toplanan vasıflar. Ondan dolayı ne yapacağız? Hırslı olacağız. Cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının örtüldüğü şeytanların zincire vurulduğu bir ay. Salih amellerde yarışacağız. Bu ayda yapılabilecek başka ameller de var. Mesela Ramazan umresi. Aleyhisselatü vesselam diyor ki Umreten, Umretun fi Ramazan, ta'dilu hacceten. Ramazanda yapılan, hadis Buhari ve Müslim'de. Ramazanda yapılan umre hacca eşittir. Başka bir hadisi bir kadın nasıl sesleniyor sahabeden. Hac yapamamış. İçememiş. Diyor ki Ramazanda yapılan umre benimle yapılmış. Hac gibiydim diyor. İnşallah önümüzdeki hafta Ramazan orucu ile alakalı ve Ramazan'daki diğer meselelerle alakalı e, ders yapıp Ramazan'da da haftada bir gün e, belirleyip bu derslerimize devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Subhanakallahumna ve hamdik. la illa ente ileyk.